Merhaba, Yeni Bir programına daha hoş geldiniz. Ee, bugün çok daha farklı bir konuya eğiliyoruz ve e, Pınar Özer'le birlikteyiz. Pınar Özer, Listak'tan LGBTT aileleri İstanbul grubundan geliyor. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Bulduk, merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle kısaca sizi tanıyalım, sonra Listak'tan bahsedelim. Tamam, peki. Evet, bugün bir de ben de programdayım, Aa, evet. ben de Gözde. <gülüyor> Özür dilerim Gözde'sin. <gülüyor> Merhaba, ben Kim? transseksüel kadın annesiyim. Hı hı. 2006 yılında e, çocuğum bana e, benim bedenim başka, ben başka söylemleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştı. O gün ben hiçbir şey anlayamadım. E, bu ne demek diye sorduğumda anne ben aslında kızım dedi. O gün ben o anda çok e, şey oldum, çok kötü hissettim kendimi, şok oldum. Çünkü ben bedenim başka, ben başka diye bir şey duymamıştım.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 ...giriyordum ben. Hazreti Gogul diyorum... ...ne dersek söylüyor, <gülüyor> anlatıyor. Orada Lambda'yı buldum. Lamba da diyordum. Da, e, lambda da diyemiyordum. Hoş. Orayı buldum. koşu koşu ...oraya gittim. Yani hiç anne... ...var mı? <gülüyor> benim konuşabileceğim, okuyabileceğim... ...bu çocuğuma nasıl faydalı olacağım? Çünkü şöyle bir durum çıkıyor. Ezber bozduğunuz an... ...hem kendi duygularınızın ezberini... <gülüyor> ...bozuyorsunuz. Hem...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 Ağladı, geldi falan filan ama üniversite sınavlarına girdi. Şimdi özel bir üniversitede sinema, televizyon son sınıf öğrencisi. Cinsiyet değiştirme ameliyatında oldu. Ee, 18 yaşını doldurmadığı için isim değiştirememiştim üniversiteyi kazandığında. Ee, üniversitenin dekanıyla görüştüm. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz dedim. Oldular. Misafir öğrenci kağıdı yazdılar ve...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 veya ailesi, yakınları e, açılan ailelere de destek verelim. Bu paylaşımlarımızda bulunalım. Onları da rahatlatalım. Onlara da destek olalım. Madem ki biz bir şeyler yaptık, yapıyoruz, vecerebiliyoruz. Böylelikle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 var. Bu da küçük yaşta hissedebiliyor. Fakat e, toplumda tabi ay ben yanlış yapıyorum dediği bir de yönelimi var. Yöneleminin olduğunu da öğrendik. Heteroseksüel iseniz karşı tarafa yani bir erkeği kadınsanız bir erkeğe aşık Hı -hı. olabiliyorsunuz veya cinsel çekim Hı -hı. hissedebiliyorsunuz. Kendi cinsinize aşık olabiliyor veya cinsel bir çekim şey oluyorsa eşcinsel deniliyor ama bir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 Ee, biraz daha herkese empati kurmaya e, çağırıyorum ve bütün herkesin e, çocuklarının torunları olacak konusu komşusu değil mi hı hı, toplum hı. içinde yaşıyoruz. E, i̇stiyorum ki sadece Lg yani lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel aileleri değil, heteroseksüel ailelerde bilinçlensin. <gülüyor> Çocuklarını ona göre eğitimlesin ve okulda transseksüel çocuklarda, <gülüyor> eşcinsel çocuklarda, biseksüellerde insan olarak yaşayalım. Kadın, erkek, lezbiyen, gay olarak değil de e, o zaman daha çok üretken oluruz, daha çok öfkesiz toplum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 Çocuğu veya yakını lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel e, olan ebeveyn ve ebeveyn yakınlarıyla bir araya geliyoruz. Çocuklarının, Çocukların aileye açılması şart. Hı hı. Yani biz çocukları gidin ailenize açılın demiyoruz. Çünkü hı hı. her ailenin oluşumu, kültürü farklı çocuğun hazır olmasına bağlı hı. bu. Dolayısıyla çocuğu açık olan aileleri e, bizi bulmalarına şey yapıyoruz önemsiyoruz Aha.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 Ee, yurt dışındaki e, lezbiyen, gaybi, biseksüel, transseksüel e, aile örgütleriyle dayanışma e, içindeyiz. E, panellere, toplantılara, seminerlere sürekli gidiyoruz. Orada e, yaptığımız izlenim nerede? Savunuculuk için işte konuşuyoruz hepimiz işte burada hı hı. Bu, bu bizim ülkede bu zorluklar olabiliyor sizin ülkede ne oluyor? Hepimizin ortak şeyi el alem ne der? ...şey çıkıyor birinci uh -huh. sırada. Zorluğumuz el alem ne der. Bu da bizim aslında... Koş, ...bizim ürettiğimiz bir şey. Yani bizi, bizi koşullandırmaları... Uh -huh. ...işte... ...biz... ...saçımızı tararken bile el alem ne der... ...diye tarıyoruz. Uh -huh. Giyinirken de el ne der... ...diyoruz. Bir fikrimizi... ...söyleyecekken de el ne der... ...diyoruz. Biz biz olmuyoruz o zaman. Hep el öyle göre oluyor...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 Ülke sayabilirim. Çok da iyi şey yapıyoruz çocuklarımızın aracılığıyla İngilizce de bilme, bilmiyoruz biz Hı -hı. anneler ama duygularla gözlerle o kadar iyi anlaşabiliyoruz ki kağlıyoruz sarılıyoruz ka seviniyoruz sarılıyoruz. Hı -hı. Bunun yanında eğitim alanında.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 ben size listek aile grubu e, olarak e, çok teşekkür ediyorum e, açık radyoya bizi aldınız bunun konuşabilirliğini en azından bu platformda konuşabilirliğimizi kendimize anlatma <gülüyor> fırsatı doğurduğunuz için bütün ebeveynler için teşekkür ediyorum ben belgeseli yaptık e, <gülüyor> güzel de oldu.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 Süremizin Aha. sonuna geldik. Pınar Hanım her şeyi o kadar güzel özetlediniz ki biz teşekkür, teşekkür ederiz biz size buraya geldiğiniz için. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Biz ve kendi bazıma da çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. ederiz. Ee, programımızın sonuna geldik. Ee, belki belgeseli izledikten sonra tekrardan bir araya geliriz. İnşallah. Tekrardan konuşuruz. Geziriz. Çok memnun oluruz. Biz de memnun oluruz. Teşekkürler. Önümüzdeki hafta biz tekrar burada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.